Ta avzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler. Bakara suresinin 232. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz Mus'haf'ı açanlar 36. sayfayı açsınlar ve 232. ayet-i kerimeyi bulsunlar وَإِذَا ضَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْظُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَا اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفُ Kadınları boşadığınızda onlar o bekleme müddetleri ki iddet müddetidir onu bitirdikleri vakit Kadınlar bir başkasıyla evlenmek istediklerinde, aralarında da kendileri hoşlanmışlar, razı olmuşlarsa, siz onların evlenmelerine engel olmayınız diyor Rabbimiz. Ya. Yani Allah Celle Celaluhu, bakınız, bu e, geçen, Dersten ondan önceki derste de aynı konular işleniyor Yani boşama hukukunu düzene koyuyor Rabbim Ama hep iyilik üzerine olmasını istiyor Evlenirken iyilik Evlilik hayatı sürerken iyilik Derken olabilir insan hayatıdır bu ee, Yani İnsanların hayatının düzene koyulmasında en güzel kuralı Allah koyar Niye? Çünkü o Allah Celle Celaluhu insanı yarattı da ondan Onların neyi sevip neyi sevmeyeceklerini Nereden hoşlanıp neden hoşlanmayacaklarını Bu hayatın nasıl devam edip nasıl etmeyeceğini o bilir Onun için iyilikle evlendiniz iyilikle devam ettirirken Anlaşamadınız, anlaşamamışsanız hakenler yoluyla da bu iş düzeltilememişse ayrılmaya da karar vermişseniz ve de ayrılmışsanız diyor. Geçen derslerimizde açıkladığımız için e, onlara değinmiyorum ve de ayrılmışsanız. Hanımınızın bir başka erkekle anlaşıp evlenmesine de engel olmayınız diyor. Şimdi bazı insanlarımızda öyle katılıklar var ki, dinle, diyanetle, Kur'an'la, sünnetle uzaktan yakından alakası yok. Boşandığı kadın, benim o başadığım kadın ölünceye kadar bekar kalacak. Öldürürüm onu veya alanı öldürürüm. Gibi. Veya iftira ederek engelleme tarafına gidenler de var Kadına iftira ederek Veya kadın erkeğine boşandığı erkeğe iftira ederek Başkasıyla evlenmesini engelleme tarafına gidiyor Halbuki demiştik ki Sahabenin hayatında örnekler var Peygamber Efendimizin hayatında örnekler var Efendimizin hayatından dedik Zeyt radıyallahu an Zeynep radıyallahu an'dan boşanıyorlar. Ve Zeynep validemiz sonradan annemiz olacak sevgili peygamberimizle evleniyor. Ve sevgili peygamberimizle Zeyt radıyallahu an eskiden de çok iyi arkadaşlardı. Efendimiz Zeynep validemizle evlendikten sonra da Yine o arkadaşlıkları çok güzel bir şekilde devam etti Sahabeden örnekler vermiştik Boşanan kadının evlenmesine yardımcı oluyor Boşayan erkek Boşayan erkeğin evlenmesinde Boşanan kadınla Yeni evlendiği bey hizmette bulunuyor Ya bu Dinimin istediği bu Sakın onların yani boşanmış kadının evlenmesini engellemeyiniz diyor Rabbim. Zalike yu'zu بِهِ men كَانَ minkum billahi yu'minu billahi ve'l-yeumi'l-ahire. Dalika ezka lekum ve athar. <gülüyor> Vallahu ya'lemu ve entum la'temun ve İşte Allah Celle Celalü sizden Allah'a ve ahirete iman edenlere böyle vaaz nasihatte bulunuluyor Böylece nasihat olunuyor Allah'a inanıyorsanız, ahirete iman ediyorsanız Allah'ın bu nasihatına uyacaksınız Boşadığınız kadınların bir başka erkekle evlenmesine engel olmayacaksınız Bu sizin için daha temizdir, daha güzeldir bu konunun inceliğini en iyi bilen Allah Celle Celaluhu'dur, siz bilemezsiniz. Yani, vay ben kendi kurallarıma göre oynarım oyunu. Hayır, bu dünyada biz her şeyimizle Allah'ın koyduğu kanunlara muhtacız. Her an nefes alıp verişimizde ona muhtaçız. Kalbimizin atışında, kanımızın akışında, beynimizin çalışmasında her salise ve saniye o Allah'a muhtaç olduğumuz gibi ticaretimizde, siyasetimizde, ziraatımızda, nikahımızda, boşanmamızda, her türlü harekatımızda Allah Celle Celaluhu'nun vaazına, nasihatine biz muhtaçız. valiidayurdan ne evladı hünehavleyni Kamile limen a en Yutim Merba hani günümüzde bazı e, e, gaze Eskiden gazete manyakları vardı şimdi de televizyon manyakları var abi ben her şeyi söylerim yeter ki ben oraya çıkarın Diyenlerimiz var Ve çıkıyor bir de e, Feminist Konusunda Feminist kadınlarımızdan Daha ileride olmaya gayret gösteriyor Ne diyorsunuz siz Diyor İslam'a göre kadın Kendi çocuğunu bile Emzermek Mecburiyetinde Değildir şey duymuş o da yanlış duymuş hani. Bir şey duymuş o. Fakat yanlış duymuş. Ayet-i Kerime'yi kimin mealinden okursanız okuyun. Bu Bakara suresinin 233. ayet-i kerimesini. Hiç önemli değil. Hangi mealden okursanız okuyun. Rabbim diyor ki, Anneler çocuklarını tam iki yıl emzirirler. Velvalidatu, siz de anlar gibisiniz. Valideler, valideler, yurda emzirirler? Evla dehunne evlat kelimesini biliyorsunuz. Çocuklarını emzirirler. Havleyni iki sene, kamileyini tam olarak tam iki sene emzirirler diyor. Şimdi cümle tamamlanmamış. Emzirmeyi tamamlamak isteyen için iki yıl emzirirler emzirmeyi tamamlamak isteyen erkek çünkü hanımın da çocuğun da nefakası kadına aittir ve alel mevludi lehu rizquhunne ve ne bil maruf bu söylediğimi hemen ayet gelme söylüyor çocuğun da hanımın da yiyeceği, içeceği ve giyeceği örfeye uygun olarak erkek üzerinedir. Lâ tukellefu nefsun illâ vusâha. Hiçbir can gücünün yetmediği ile yapmıya yetmediğini yapmaya zorlanamaz, teklif dahi edilemez. Lâ tudâru vâlidatun bi velediha ve lâ mevlûdun lehu bi velidihi. Çocuk sebebiyle anne de zarar görmesin, baba da zarar görmesin. Ve alel varisi müslü varisler Varisler içinde aynısıdır. Varis de zarar görmeyecek. Fe'in erâdâ fısâlen an terâzım minhüma ve teşâvurin felâ cünâhâ aleyhimâ. Eğer kadınla koca ayrılmaya karama, Karşılıklı anlaşarak anteradım in ve teşabünün, karşılıklı rıza ile ve karşılıklı konuşma neticesinde ayrılmaya karar verecek olurlarsa ikisine de günah yoktur. Ve in arat tüm entesterğu evladekum فَلَا جُنَاهَا عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفُ Eğer çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz, süt anneye de iyilikle teslim ediniz. Yani vermekte olduğunuz ücreti iyilikle teslim Etmeniz şartıyla üzerimize günah yoktur. Şimdi evlenmişler, çocukları olmuş. Çocuk olunca Allah Celle Celalü çocuğun rızkını annenin göğüslerinde o gün yaratıyor. İki gün önce bütün dünya doktorları bir araya gelseler kadından süt çıkaramazlar. Çocuk gelince Allah Celle Celaluhu rızkını veriyor. İşte bu anne çocuğunu emzirir. Ama ayrılırlarsa, doğum yapılmış, boşanmayı da karşılıklı anlaşmışlar. Ya Kur'an ne güzel bakınız. Rabbim diyor ki, An-te ve teşavürin. Karşılıklı görüşerek, anlaşalarak ve de birbirinden hoşnut olarak ayrılmaya karar vermişlerse o zaman çocuk anneye zarar vermemelidir babaya da zarar vermemelidir çocuğu süt annesine verebilir şimdi boşandığı andan itibaren kadının çocuğu emzirme zorunluluğu yok işte bu bilgi, dini böyle ayak üstü giderken caminin hoparlöründen duyan arkadaşlarımız bunlar. Caminin hoparlöründen duymuş, ondan sonra da televizyona gidip oradan bağırıyor. Ee, ama e, en böyle açılımcı, en özgürlükcü kadınımız bile buna iltifat etmez. O kadın... Çocuğunu başkasına teslim etmez Yani feminist kadınlarımız Kadın hakları konusunda Dişe diş, göze göz Haklı mücadelelerinin Yanındayız Haklı mücadelelerinin yanındayız O bile Bizim bu caminin hoparlöründen Duyduğu lafı televizyondan Söyleyen adamın Sözüne iltifat etmez ayrılmışlar diyor ayet-i kerime. Ayrılınca kadın erkeği şey çocuğun bakımı erkek üzerinedir diyor ayet-i kerime. Nafakasını erkek verecektir. Ha çocuğa da süt lazım. Süt anne tutabilir. Ve ücretini de zamanında onun istediği şekilde ödeyecektir. Fakat kadın eğer yani boşanan kadın Aynı ücrete ben de emzirebilirim derse Annesine verir Yani süt anneye verme gerekçesi şu Kadın diyor ki boşanan kadın Yani çocuğun annesi ben emziremem Bu anne şefkatinden yoksunluğundan Kaynaklandığı için de demeyebilir Şartlar onu gerektirmiş olabilir Burada açıklık yok Kadın e, Ayrılmış Bey çocuğunu süt anneye verebilir. Annesine de verebilir. Annesi kabul ettiği takdirde. O zaman annesinin ücret isteme hakkı da var. Ücreti almama hakkı da var. Çocuğuma ben bakarım diyecek olursa zaten hakim anneye verir. Yani buradaki Rabbimin açıklaması kadın çocuğu istemediği takdirde ''Ben süt veremem, ben bakamam'' dediği takdirde zaten dediği ayet kermi ''Ve alel mevlûdi lehu rizguhunne ve kisvetuhunne'' ''Çocuğun bakımı da, hanımın bakımı da kocaya aittir'' diyor. Peki bu çocuğa bakılacak. Anne diyor ki ben bakamam. Öyleyse baba bir süt annesi bulacak ve ona baktıracak. Yani bir bakıcı bulacak. Diyelim ki süt annesi de bulmak zor. Süt yok. Ama bir bakıcı bulur. Çeşitli doktorların tavsiye ettiği gıda maddeleriyle çocuğun beslenmesine devam ettirilir. Ama anne ben bakarım dediği, denildiği takdirde ücreti isteme hakkı da var. Ücreti istememe hakkı da var. Kadının. Tekvallah her şey yani takva tak, her şeyin başı takva. Rabbim bunu çokça tekrarlıyor. Allah'tan sakının bir kere. Yani kadına haksızlık yaparken dikkat edin, etmeyin yani haksızlık yapmayın. Çocuğa haksızlık yapmayın. Süt anneye haksızlık yapmayın. Şimdi hani caminin hoparlörlerinden bilgiyi alıp da e, basında veya efendim medyada Efendim kadının çocuğu emzirme mecburiyeti yok diyenlerin akıllarının ermediği bir şey var. Bey sünnet şey e, süt annesi tutacak. Peki süt annesi tuttuğu kadın kadın değil mi? Siz kadınlar hakkında konuşuyorsunuz ama süt anneleri kadın değil mi? Bunu hiç aklına getirmemiş. Ya özgürlük deyince belirli sayılı kadınlara özgürlük zannediyor bazıları. Bütün kadın ol olarak dünyaya gelmiş olan, yani yedi milyarsa dünyamız, yedi milyarın yarısı kadınsa, bu yarısı kadının Rabbimin belirlediği şekilde özgür olma hakkı vardır. Birilerinin özgürlüğü olacak, Birileri de onlara, kadın yine onlarda Onlara çalışıverecekler Ve alemû ennallâhe bimâ tamelûne basıyır Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan Yaptıklarınızı görmektedir diyor Allah Celle Celaluhu Hani Kamera önünde suç işleyemiyor insanlar değil mi? Hatta kamerayı görünce beraber hemen kılığına, kıyafetine dikkat ediyor, konuşmasına dikkat ediyor insanlar. Ee, Rabbim her an bizi görüyor. Bu inanç içerisinde yaşayacak olursa bir insan, başkalarının hakkını alamaz, çalamaz, gasp edemez, çırpamaz, bir kadına haksızlık yapamaz. Çocuğa haksızlık yapamaz. Hayvana haksızlık yapamaz. Rabbim görüyor çünkü. ve ezvacen yeter ve Sizden ölüp de Geride eş bırakanlar O geride kalan eşleri Dört ay On gün beklerler İddet müddetleri bunların Dört ay on gün Ayetlerin Verdiği rakamlara da dikkat edelim Boşananlar Üç ay başı müddeti bekleyecekler. Biraz önce geçtiğim. Ölen birinin hanımı 4 ay 10 gün bekleyecek. Şimdi bu rakam yani 3 ay 3 ay, ay başı hali demek 3 ay veya üç buçuk ay da olabilir. Duruma göre değişir çünkü. Üç buçuk ay diyelim. Boşanan üç buçuk ay, kocası ölen kadın ise, dört ay on gün, bekler. İddet bekler. Diyor Rabbim. Bu rakamlardan bir şey ortaya çıkar. Günümüzde, e, her şeyi, her şeyi, kendi eksik mantığıyla halletmeye çalışan Dini kendini dine benzetmek değil de Dini kendine benzetmeye çalışan insanlarımız Peygamberime uymak yerine Peygamberimizi bile kendine uydurmaya çalışan insanlarımız var bizim Onlar şöyle derler Peygamberim bile olsaydı bugün böyle yapardı bu işte şeydir. Peygamberi kendine benzetmektir. Benzetmeye çalışmaktır bu. Benzetmeye çalışmak. Çalışır da boşa gider tabi. Günümüzde yazıldı da bu. Denildi ki, efendim o gün için Kur'an, boşanan bir kadının, üç ay, üç ay başı beklemesini e, istiyordu. Hikmet, Hikmetler bizim buluşlarımızdır. Yanılabiliriz de, isabet edebiliriz de. Kadının bu üç ay içerisinde hamile olup olmadığı ortaya çıksın diyedir. Ayette böyle bir şey yok. Şimdi günümüzde ise kadın bugün boşandığı, doktora gider, doktorda araştırmasını yapar ve der ki sen hamile değilsin. O zaman yarın evlenir. Hatta yarına kalmaz akşam evlenir. Raporu akşam saat 4.30-5'te alırlar hastahaneden. Hamile değilsin derler. Saat 4'te boşanmış, 5'te hastaneye gitmişler. Hastanede doktor tahlilini yapmış, sen hamile değilsin demiş. 7'de de 6'da da evlenmişler. Olur bu diyor. Olmaz bu diyoruz biz de. Bizim olmazımız, bizim aklımızın e, basit mantığı içerisinde değil. Rabbim diyor ki, kocası ölen kadınlar da dört ay on gün bekler diyor. Buyurun. Demek ki beklemede hikmet, yalnız çocuğun olup olmayacağının ortaya çıkması değil. Öbüründe üç ay, bunda dört buçuk, dört ay on gün. Rabbimin bildiği binlerce fayda var burada. Biz uygularız onu. Koca söylen kadınlarımız hamile değillerse, ise zaten o konu onu düzenleyen bir başka ayet-i kerime var, Doğum yap, yapıncaya kadar bekler Hamile değilse kadın Dört ay on gün bekler Kocası ölen kadın Hamile değilse Dört ay on gün bekler İsterse doktor sen hamile değilsin desin Dört ay on gün bekler Ey da belovne ecela hunne fela guna hayleikum fi ma faalna fi anfusihinne bima bil maruf vallahu bima taamelu nahbir zaman dolunca yani 4 ay on gün dolduğu zaman kadınların kendileri hak. Yaptıkları Ama Kur'an'a ve sünnete Uygun olarak yaptıkları Konusunda Onlara bir günah yoktur Yani Evlenebilir de Evlenmeyebilir de Kadının isteğine bağlı 4 ay on günlük zaman Kendi isteğine bağlı değil Kocası ölmüştür Kadın 4 ay 10 On gün Evlenmeden bekleyecektir. Dörde yon gün dolmuştur. Dilerse evlenir, dilerse evlenmez. Kadının kendine bırakılmıştır. Allah her şeyden haberdardır diyor Allah Celle Celaluhu. وَلَا aleyküm عَلَيْكُمْ ف۪ي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِدْبَةٍ نِسَاءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ ف۪ي اَنْفُسِكُمْ İttet bekleyen bir kadın var. Yani kocasından boşanmış bir kadın var. O üç ay, on gün bekleyecek. Üç ay, üç buçuk ay. Yani dört 3 hayız müddeti bekleyecek. Veya kocası ölmüş bir kadın var, 4 ay 10 gün bekleyecek. Bu 4 ay 10 gün beklemekte olan bir kadına, bir başka erkeğin, bu zaman içerisinde, yani 4 ay 10 günlük zaman içerisinde, seninle evlenmek istiyorum diye çıtlatmasında bir günah yoktur. Veya içinden geçirmesinde bir niye günah yoktur. Veya kadının da içinden geçirmesinde bir günah yoktur. Yani dört ay on günlük zamanı bekliyor, iddetini bekliyor. Bu esnada bir erkek, ya şu efendiyle ben evlenmek istiyorum demesinde veya gönlünden geçirmesinde bir günah olmadığı gibi kadının da içinden geçirmesinde bir günah yoktur yani dört ay on gün bittiği takdirde Rabbimin emrini bir yerine getiriyoruz yine Rabbimin emrettiği şekilde şu bey beni istiyormuş ben de eee uygun görüyorum, evlenebilirim onunla diye gönlünden geçirmesinde bir günah yoktur. Alimallahu enneküm setezikrunehünne Allah biliyor ki siz onları anacaksınız. وَلَاكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا اِلَّا اَنْ تَقُولُوا قَوْلًا marufa. Onlarla gizlice buluşma yapmayınız. Buluşma sözleşmeleri yapmayınız. Yani dört ay on gününü bekleyen bir kadına filan yere gel seninle gizlice konuşalım. Bunları yapmayınız. Ancak örfe, Kur'an'a ve sünnete uygun bir şekilde sözler söyleyiniz. Ve la ta'zimu ukdeten nikahi hatta yeblu'al kitabu ecale. Kadının bekleme müddeti doluncaya kadar nikah kıyma tarafına da gitmeyiniz. Va'lemu en Allaha yalem ma fi anfusikum, fahzirouk, fahzirouh. İyi bilin ki Allah sizin gönlümüzden geçenleri bilir, bilir. Allah'tan sakının. Va'lemu en Allaha raf'urun halim. Şüphesiz ki Allah Celle cülahı günahları affeden ve kullarına karşı çok yumuşak davranandır diyor Allah Celle Celaluhu. O bizim günahlarımızı affediyor, öyleyse biz de eşlerimizin hatalarını affedelim, çocuklarımızın hatalarını affedelim, komşularımızın hatalarını affedelim. Rabbimiz halim olduğunu ifade ediyor, yani kullarına karşı yumuşak davranandır diyor, öyleyse biz de, Eşlerimize, çocuklarımıza, komşularımıza, dostlarımıza, daire arkadaşlarımıza, iş arkadaşlarımıza karşı yumuşak davranalım. Sertlikten kimseye fayda gelmemiş. Dinlediniz. Allah buna göre yaşamak nasip eylesin. Kur'an'a göre yaşayarak Rabbim huzuruna varmayı hepimize kolay kılsın. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim efendim